Abdubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala rasulü Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi ve ansara ala nehci ve meni tabahu illa yevmi Ama بعد, geçen bir giriş yapmıştık Şerh-i usul adlı kitabın mukaddemesi olarak Orada İmam Ahmet bin Hanbel'in hayat hikayesinden, nerede yaşadığından, neler yaptığından bahsetmiştik ve alimlerin onun hakkında nasıl bir hüsnü şehadette bulunduklarını izah edip ortaya koymaya çalışmıştık. Allah nasip ederse inşallah bugün e, hüccetinin kuvvetini anlatacağız. Ve sonra başlayacağız inşallah kitaba. Bu mukaddimeler önemli olduğu için üzerinde duruyoruz. Şeyhimiz Ahmet bin Hanbel'in nasıl bir fakir olduğunu idrak etmek, işte kafirlere karşı nasıl mücadelede bulunduğunu görmek bize örnek olacağı için uzun uzadı üzerinde duracağız inşallah. Evet. Quwwatü <gülüyor> hujjatî İlmindeki hüccetinin kuvveti. <gülüyor> evet, o imtihan günlerinde Mu'tazili olan bidatçı, batıl ehlinin sorularına Şüphelerine ne yapmıştı, tek başına yeterli gelmişti. Hepsini reddediyordu. Ne kadar şüphe varsa, bu bir şey daha gösterir. Müslümanın üzerine düşen nedir? Her asırda şüphehlini, şüphelerini gidermek hakkı getirip insanların gözlerini önüne koyup batılı yok etmektir. Zaten hak geldi mi? Batılı yok olur. Wa hak wa zah kalbatil kana Hak geldi batıl zelil oldu. batıl zelil olmaya müstehaktır. O yüzden Müslüman şüpheleri def etmekten ne yapmaz? Geri durmaz. Şüpheleri değerlendirir. Her birine ilmi Allah'ın ona rızıklandırdığı şekilde güzel bir anlayışla ne yapması gerekir? İzal edip götürmesi gerekir. Abdurrahman diye halife Mu'tasım, Mu'tezile'ydi o zaman. Dönemin işte halifesiydi. O zaman Abdurrahman'a diyor ki onunla konuş yani. Onla artık münazara et. Evet. Dedi ki Abdurrahman Kur'an hakkında ne diyorsun? Ya hmm. da evet, anı Abdurrahman, qaılan. Ne Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? fakat Ahmet cevap verdi. Abdurrahman konuşmadı ama Muhtasim'in önünde. Ee, Ahmet dedi ki, Kur'an Allah'ın ilmindendir. Kim zannederse Kur'an mahluktur. Allah'ın ilmine mahluk demiştir. Kim bunu da söylemişse Allah küfür etmiştir diye. Ha, Mutezili dedi ki, Allah ezelde vardı. Hiçbir şey yokken. Hiçbir şey yokken. Allah vardı. Allah varken dedi, Kur'an yoktu dedi Allah'ın yanında. Evet. Feyyakul <Sessizlik> İmam Feyyakul İmam Ahmed, "Lakat Qur'an Qala Allah Qur'an İmam Ahmed de Caban dedi ki, eğer sen diyor sanki. Allah önce de vardı ezelde, onun yanında Kur'an yoktu. O zaman diyorsun ki Allah vardı, ilmi yoktu. E Allah vardı da ilmi de vardı o zaman yani. Allah'la beraber, subhanahu wa ta'ala. Evet. <gülüyor> Hemen hücceti bitince şeylerin ortak vasfı bu sapık bidatçıdır dedi Ya ey müminlerin emri. el i̇mam Ahmed, Ahmet, ya emril müminin min min sallallahu aleyhi hatta dedi ki Ey müminlerin emiri bana Allah'ın kitabından bir ayet Rasulullah sünnetinden bir sünnetle gelsin ben ona cevap vereyim varsa onun şüphesi olan evet. Mu'tezile dedi ki sen Allah'ın kitabında ve Rasulün sünnetinde olandan başka bir şey söylemiyorsun ki dedi. İslam bu ikisi değil midir zaten dedi. Yani mutezili anlayış işte kendince ben böyle anladım ben böyle ettim kendince onu ortaya koyuyor. Ama diyor zaten İslam bu nedir? Kitap ve sünnet ilmdir. Muhtezili <gülüyor> inna yaqul kulli şeyim. Görüyor musunuz, nasıl yerli yersiz kullanıyor delilleri. Ha, bu, bu dönemde de kafirler yerli yersiz kullanıyorlar delilleri. Diyor ki mutezili, Allah demiyor mu diyor, şeyin Allah her şeyi yaratmıştır. Kur'an'da diyor bir şeydir, o zaman mahluktur diyor Ayşe. Bak, diyor ki bu ayet geneldir. Onunla has olan irade edilmiştir, genel irade edilmemiştir. Yani Allah her şeyi yaratmıştır derken, mahluk olan her şeyi Allah teala yaratmıştır. Evet. Allah Hud kavmini helak ettiği rüzgar hakkında da diyor ki, Rabbin emriyle her şeyi yerle bir etti diyor. Fahal dımmırtık öle şeyin hakkı, öv ona limtudımmır illa ma aradı Allah. Ya rüzgar her şeyi mi yok etti, yoksa sadece Allah spanatan irade etti şeylerimi. Yani her şey deyince her şeyin içerisinde kainat da girer yani. O zaman o rüzgar kıyameti mi kopardı haşa? Almarfatzi İ. İ. İ. İ. İ. İ. İ. İ. İ. İ. İ. Ve hum He, mutezili bu sefer sıkışınca şu ayeti getirdi. Onlara Rablerinden hiçbir zikir gelmeyi vermesin ki muhtesin muhtese ehdet olan sonradan yani yeni olmuş. Yeni bir emir gelmiş. Onu dinlerler. Ondan sonra da onunla oyun oynar. Alay ederler. Kafirleri anlatıyor. <gülüyor> Muhtes olan mahluk değil midir? Ali <gülüyor> ''İnne zikre huva fil Kur'an câhî fi qavlu teâlâ sa'at vel Kur'an zil zikri'' Kur'an için şöyle diyor ''sa'at vel Kur'an zil zikri'' Zikir sahibidir Kur'an yani zikir vardır onunla. ''Fe huva hâhûnâ me'rûfun bil elif velâm ve fil âyetel uûlâ bidûnul elif velâm ve hâzî gîr-i tilkâ'' Bak önceki ayette diyor elif lamla gelmemiş, burada elif lamla gelmiş diyor. Niye? Farkı var arasında diyor. Maruf olan bir şey işaret etmiyor ki. Anladınız mı? Kur'an'a, önceki ayette Kur'an'a işaret etmiyor. Burada Kur'an'a işaret ettiği için eliflamla, marifeyle geliyor. Subhanallah. Yani bakıyorsunuz burada neyin de delili var? Müçtehid'in Arapça bilmesi gibi bir şartında ortaya çıkışı var yani. El-Mu'tazli İnne İmran İbni Hüseyin Yerbi an Rasulü'lle <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Zikre, nebii, yani Mutezile dedi ki İmran bin Hüseyin'den bir hadis var. Dedi ki Allah zikri yarattı ve peygamber bunu ikrar ederek dedi ki Kur'an mahluktur aşağı. El İmam Ahmed ahtapta, İmam rüwayet, Ahmet dedi ki hata ettin sen. Ve He. Bir doğru olan rivayet İmran İbni Hüsey'nden rivayet edilen Ehl-i sıkaravilerden rivayet ettiği şey Allah zikri yazdıdır diyor. Yoksa Allah zikri yarattı değildir. Hmm. Peygamber demiyor mu diyor gücün yettiği kadar Allah'a yaklaş. Fe inneke lan şeyin ahabbu min sen bilmiyor musun Allah'a en yaklaştıran şey Allah'ın kelamıdır insanı Allah'a yaklaştıran. Ali İmam Ahmed bela urud ya zalika an rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki evet bu doğrudur bu peygamberden rivayet edilmiştir alaihi salatu vesselam. El Mu'tezili inne fihi delilen ala enne'l kuran mahluk. Burada diyor Kur'an'ın mahluk olduğun delili var diyor. Nereden çıkardıysa? El İmam Ahmed vestu ecid fihi hazal delil. Burada bu delil yoktur diyor. El Mu'tezili eğer Kur'an'ı Allah'a yaklaşmak Dedi ki Mu'tezile, sen Kur'an okuyup Allah'a yaklaşmak istediğin zaman o işte kitaptaki kelimeler, harfler, sesler onlar dedi şey değil midir yani? E, mahluk değil midir dedi? Vahiyetu'l-telfu min hurufin ve asvatin illa kelamul Bâde sallallahu aleyhi ila Allah Bunlar diyor ortaya koymuyor mu diyor? Hani Allah'a yaklaştığımız şey diyor Kur'andır. O da işte harfler ve kelimelerdir. O da sestir. O yüzden bu mahluk değil midir diyor Mu'tezili? Evet. El İmam Ahmed El Kur'an kelamullah. Allah'ın konuşması kadimdir, mahluk değildir. Ama bizim fiillerimiz, yazdıklarımız ve konuştuklarımız, telaffuzlarımız doğru mahluktur. Evet yani bizim yazdığımız şeyler, bizim konuştuğumuz şeyler bizden olduğu için nedir? Biz mahluk olduğumuz için mahluktur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Bi Peygamber dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı seslerinizle süsleyin. Hı. Ha, bak burada neyin delili var diyor. Öyleyse Kur'an diyor, bizim mahluk olan seslerimizle süslediğimiz başka bir şeydir diyor. Mahluk olmayan. Evet bizim sesimiz mahluktur. Biz ondan sesimizi güzelleştirip, şey yapıyoruz, onu okuyoruz. Ama Kur'an bizim sesimizin dışında başka bir şeydir. Allah'ın kelamıdır. Ses diyor, yaratanın sesidir. Ses ise okuyanın sesidir. Yani okuduğumuz ayetler Rahman'ın kelimeleridir. Ama ses bize ayettir. Sesimiz mahluktur bizim. Ama kelam Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı haşa mahluk değildir. el bi Kur'an kelamu mahluk manası manası انك diyor ki eğer sen Allah'ın kelamı Kur'an mahluk değil dersen bunun manası şudur ki Allah'a sen organlar cevarih azalar nispet etmiş olursun Allah onlarla konuşuyor tıpkı mahluklar gibi haşa bu diyor yaratanı yaratılmışlara benzetmektir o da küfürdür diyor mutezini. Ahmet de dedi ki o Samet'tir. Hiçbir şey ona muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şey muhtaç değildir. Doğmamış ve doğrul doğrulmamıştır. <gülüyor> ha, şebih. Ne onun benzeri ne de dengi vardır diyor. Adıl dengi demek şebih misli benzeri. Ha. O nefsini nasıl vasıflandırdıysa öyledir Allah سبحانه تعالى. Haddəten Salim, Bu hadis zinciri çok meşhurdur. Bu sağlam hadis zincirlerinden biridir. Abdur Rızak'ın da onda Zühri'den, onda Salim'den, onda babasından rivayet ettiği hadis zinciridir. Bunu unutmayın, aklınızda hep bulunsun. Zaten Ahmet bunlardan ders almıştır. Abdur rivayetlere göre. Ee, o, o hocalık yapmıştır ona. Ee, netice itibariyle dediğimiz gibi ilim nedir? Emanettir. Ehli ehline teslim etmiştir. Tasavvufçular diyorlar ya bizim işte şeyimiz var. Evliyalar zincirimiz var diyorlar ya. Yani onlar belki batıl irade ediyorlar ama bizim de hak ehlinin bir zinciri vardır. İlmi emanet aldıkları, miras aldıkları bir zincir söz konusudur. Anne Nebiye <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Allah kelâm Mûsâ bin ve ve hmm. Peygamber sâsem dedi ki Allah Musa ile konuştu kaç? Bin elf. Yüz bin kelime. Ve işlin elfen yirmi bin kelime. ve sâlat kelime kelâm üç yüz kelime. ve sâlat aşlak on üç kelâm. Yirmi bin üç yüz on üç topladığın zaman 120.313 kelime yapıyor. Fa kana el kelamu minallahi vel istima'u min Musa. Kelam Allah'tan da işitmek Musa'dan da. Fekale Musa ey Rabbim. Musa dedi ki yani yarabbi evet. Sen misin yarabbi benimle konuşan başkası mı dedi? Kalallahu taala ya Musa ana ukallimuke la rasul sellem. Rabbi. He. Musa aleyhisselam da öyle deyince Allah dedi ki ey Musa ben seninle konuşuyorum seninle benim aramda ne yok? Elçi yok. He. Bu Peygamberin haber verdiği şey Rabbinden. <gülüyor> ben de Allah hakkında peygamberin dediğinden başkasını demiyorum. Allah konuşmuş. Bu kadar kelimeyle Musa ile konuşmuş Allah subhanahu wa ta'ala. Ve Allah'ın konuşması ne değildir? Mahluk değildir. Çünkü Allah mahluk değildir haşa. Allah yaratandır. Ondan olan bir şey de yaratılmış olmaz. Evet. Dedi ki yalan söylüyorsun peygambere. Yani ben yalan söylüyorsam haşa peygambere Allah ayette diyor kellem Allah Musa teklime Allah Musa ile konuşmuştur. Benden bu hak söz çıkmıştır ki ben cehennemi cin ve insanların tamamıyla dolduracağım. Ayet var. Bu Allah'tan bir sözdür ve yaratılmış değildir. Allah'ın sözü haşa yaratılmış olmaz. <messizlik> فَتَجَلَّى لَنَا حَقِيقَةُ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ قَوِيَّ الْحُجَّةِ وَذَلِكَ مَا رَوَّنَاهُ مِنْ أُرُدٍ هَذَا الْجُزْءُ مِنْ الْمُنَاظَرَةِ الَّتِي دَامَتْ أَيَّامًا بَيْنَ إِيمَانِهِ وَخُصُومِهِ فَانْتَصَرَ فِيهَا حَقُّهُ عَلَى الْبَاطِلِ يَعْنِي اللَّهُ نُصْرَهُ نَار OLSUN ŞEYHİMİZ O ZAMAN AHMED İBNİ ALLAH BU pisiklerini NE NE yapmıştır DEF etmiştir. Bugün, bugün mutezileler belki yoklar bu gibi şüpheleri getiren küfür noktasında ama bugün irci ahire aynı küfür bayrağını taşımaktalar. Onlar da kendilerine göre işte ayet ve hadislerden müşriklerin İslam'ını çıkartıp şirkin İslam olduğunu ispat etmeye çalışmak için ellerinden geleni artlarına koymamaktalar şu anda. Müslümana düşen nedir bu dönemde? Bunların batıllarını, pisliklerini, şüphelerini ortaya çıkartıp hakikaten onu izah etmektir. Bakın. O zamanki mutezileler bile tekfirden sakınmıyorlar. Diyor ki eğer diyor sen bunu söylersen diyor Allah'a diyor yaratmışlarına benzetmiş olursun o zaman kafir olursun diyor. O mutezileler o dönemde ehli hadisi zaten müşebihe olarak söylemişler. Zaten e, ehli hadise işkenceyi ve öldürülmeyi caiz görmelerinin sebebi diyor bunlar Allah'a yarattıklarına benzettiği için kafirdirler diye öyle öldürttürüyorlar. Anladınız mı? Ya yani hiçbir bidat yok ki sonunda bidat tehlik kılıcına maçsın düşmanlarına helal görmesin diyor İmam Berbahari. Hani bir bidat çıkartıyorlar. Sonra o bidattan dolayı insanları tekfir ediyorlar. Ondan sonra da mecbur kılıcı helal sayıyorlar onlara. Halbuki o küfür değildi Allah ve bu katını. Halbuki Allah'ın emrettiği bir şeydi. Ona küfür zannettiler onu. Küfür dediler. Ondan sonra da onu kabul etmeyenlere düşmanlık edip bun bunlar için kılıcına gördüler, mübah gördüler, helal gördüler. Öylese Müslümana düşen her asırda şeytanların kullarına ettiği bu şüpheleri ne yapmasıdır? İzale edip, ortadan yok edip kaldırmasıdır. Evet. Evet, telamizetuhu. Talebeleri. Ve telamizetuhu. Ve kallefel imamu adeden minel ulamâ akhazdu anhu l vel Ha, yani e, orada kastettiği şey ne deniyor ona? Şu an hatırlayamadım Türkçesini de. Yani muhakkik e, böyle hazine gibi değerli insanlar yani arkasında bıraktı. ilimde ve fıkıhta birçok e, ardından alim yetiştirdi bıraktı. Ve kademü ve mezhebe Ahmet ve yomina ha onlar sünnete hizmet ettiler İmam Ahmed'in mezhebini tahkik et, ettiler ve İmam Ahmed'e ait olan muellifatlar ve talebelerinin muellifat telifleri ne oldu bugüne kadar bizlere ulaştı ha bu böylelikle hem ilim taşındı hem amel taşındı insanlara ve min talamizihi min Harun ve Abdurrazak ve İbn Mehdi. Hmm. Onun öğrencilerinden çoktur, adedi çoktur min Yani şeyhlerinden daha fazladır talebeleri. Anladınız mı? Şeyhlerinden talebeleri daha fazladır. Ondan birçoğu ilim almıştır. Mesela Yezid bin Harun ve Abdurrazak ve İbn Mehdi. Bunlar şeyleri hocaları. Doğru <gülüyor> Ya yani bunlar talebeleri değil. İbn Mehdi Abdurrahman yanlış hatırlamıyorsam adı, o, İmam Ahmed'in hocasıdır, şey diyor, o dönemde diyor, ben diyor şu köprünün başında durayım, gelip geçen herkese Kur'an'dan sorayım, mahluk mudur değil midir, mahluk diyenlerin kellesini kesip nehre atayım diyor. Bir nehrin üzerine Kur'an var, bak düşün, o da hafi mesela, alimler mukallidine ne demişler? Mukallidine demişler hücce tikam ettikten sonra tekfir ederiz. Öncesinde fasıktır. Düşün böyle hafif bir meselede Abdurrahman İbni Mehdi. O yüzden Ahmet bin Hambel'in şirke karşı böyle buğzu hocası Abdurrahman İbni Mehdi'den ve onun hocası olan sahabe ve tabiinden geliyor. Onun da hocaları olan sahabe ve tabinden gelir. Zaten ehli hadistir. Her zaman şirke karşı en buuz, en nefret ehli olan, en ondan beri olmaya gayret eden insanlar toplu ehli hadistlerdirler. Abdurrezzak da Musannef'in sahibidir Abdurrezzak. Dediğim az önceki silsilenin sahibidir. Ahmet İbn ondan ders almıştır. Abdurrezzak da Mamardan Zuhri tabiinin büyük alimidir. O da Salim'den İbn Ömer'in o da şeyidir. Kölesidir. O da babasından. Bu en sağlam olan, en sağlam olan nedir? En sağlam olan hadis zinciridir. Çünkü zincirdeki herkes nedir? Sikadır, güvenilirdir. Dinde fakih'tir, Allah'tan korkan insanlardır. İnsanların takvasına ve zühdüne itibar ettiği insanlardır. Bunlar işte ilmin miras alındığı şahıslardır. Peki talebeleri kim Ahmet bin Hanbel'in? İmam Bukhari. İmam Müslim, Ahmet bin Hanbel'in talebeleri onlar. Ebu Davud, bak Sünen sahipleri, yani ümmetin ehli hadistir dediği, işte Buhari ve Müslim zaten sahihlerinde ümmet ihtilaf etmemiş. Demişler ki Bukhari ve Müslim en sahih kitaptır Allah'ın kitabından sonra demişler. Buhari ve Müslim'de zayıf ve uydurma hadisi yoktur demişler. Onlar kimin talebesi? Ahmet'in talebesi. Sonra Sünenler içerisinde en sağlamı Ebu Davud'un ki, yani alimler diyorlar en güçlüsü budur diyorlar. Sonra Ebu Davud da onun talebesi. Sonra Ali İbnü'l-Medeni. Onun için diyor ki alimler Ali İbnü'l-Medeni bir hadis hadis dediyse tamamdır diyorlar. O hadis otoritesi dedi yani. O bir şey hadis diyorsa hadistir. Ali İbnü'l-Medeni'nin Buhari, Müslim gibi Ebu Davud gibi belki şöhreti çok gelmemişler avam arasında ama ilim ehli arasında Ali İbnü'l-Medeni şöhreti büyük olan bir insandır. Büyük bir alimdir. Allah ona rahmet etsin. <gülüyor> ve Abdullah ve iki oğlu var ikisi de alim. Oğlu Abdullah'ın da sünnesi var. Oğlu Salih de var. İkisi de alimler. Ya bu da neyi gösteriyor? Müslümanın hem kendisinin ıslah olduğunu hem çoluk çocuğunu ıslah ettiğini gösteriyor. Ahmed bin Hanbel de iki oğlunu kendisi gibi alim yetiştirmiştir. <gülüyor> ammihi, ammihi, Amcasının oğlu Hanbel İbn İs var. O da amcasının oğlu. O da yetişti. Onu da yetiştirmiş. Hem kendi yetişmiş hem de onu yetiştirmiş. Sonra Ebuzure'r-Razi de gene tabiinin büyüklerinden o da e, Kur'an mahluktur meselesinde en katı en şedid olanlardan. O, o da diyor Kur'an mahluktur diyen kafirdir ona kafir demeyen de kafirdir deniyor. Hmm. Evet. Ebubekir Ahmed ibn Muhammed ibn Hani et -tai. Bunu çok tanımıyor, Millet Etta'i diye yazıyor kitaplarda. Diyorlar bu kim ya nakil yapıyorlar. Halbuki yani İmam Ahmed bin Hanbel'in ashabından talebelerindendir. Önemli biridir. He. Ve Ebu Hatim razi ve Musa ibn Harun ve ibn Ed-Darimi. Sünen yazanlardan biri Ed-Darimi. Darimi de kimin talebesiymiş? İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesi. Yani bu bize bir şey gösteriyor. Bakın Ebu Davud Nesai'nin hocasıdır. Ondan sonra İmam Şafi gelip İmam Ahmet'le ilim okumuştur beraber. Yani hangi alim varsa bugün kendisine rahmet okunan, bugün işte kitapları insanlara kadar ulaşmış, hepsi birbirinden ders almışlar. Neyi almışlar? Onun yanında hadis var, gitmiş ondan hadis almış. Bunun yanında usul var, gitmiş bundan usul almış. Bunun yanında akide var, gitmiş ondan akide almış. Bunun yanında ne bileyim, e, mustalah-ı hadis var, gitmiş onu almış mesela. O konuda o uzman olmuş. İmam Zehebi'nin dediği gibi hiçbir imam yok ki her birinin mutakassıs olduğu bir fen vardı diyor. Yani bir tanesi vardı, Arapçayı çok iyi biliyordu. Bir tanesi vardı, hadisi çok iyi biliyordu. Bir tanesi vardı, akidede çok uzmandı. Yani her birinin kendine has bir dalı vardı. O yüzden İmam İbn Teymen'in talebelerine bakın. İbn Kesir, uzmanlığı neresi? Hadis tefsir, değil mi? Başka İbnur Kayyum. Nerede uzman? Fıkıh'ta, akidede. Ondan sonra başka bir talebesi, Zehebi. Neyde uzman? Tarihte. Siyer-i nubala'yı o yazmış, tarihte derinleşmiş. Başka İbn-i hangi talebesi var? İbn-i Recep el-Hembeli. Onda camil ulum vel hikem, kalp, züht, ahlak bu konuda onun da tasnifleri var. Şeyhülislam İbn-i Teymiye toplamış talebelerin hepsine demiş ki, siz İslam ümmetine ne hizmet yapacaksınız demiş. Her birine bir şey belirlemiş, onlar da o ilim dalında derinleşmişler. Çünkü hiçbir insan yoktur ki her ilim dalında mutakassıs olsun. Her ilim dalında mütemekkin olsun da derinleşsin. Her birinde otorite olsun. Muhakkak bir şeyi fazla bir şeyi az biliyordur. İnsandır çünkü bu. E, Müslümana orada düşen nedir? Her ilim sahibinden yanındaki ilmi ne yapmaktır? Almaktır. İlim Müslümanı neydir? Yitidir. Müslüman onu kimde bulursa onu almak zorundadır. Allah'ın izniyle Allah Subhanahu ve teala'nın e, bu dinini bu şahıslarla bize kadar ulaştırması e, Allah' hamdolsun gerçekleşmiş. Allah bize bunu sahip çıkanlardan kılsın. Biz de inşallah aynı silsileyi takip ederek yine ehli olan insanlara bu emaneti hem Allah bizi ehli kılsın hem de ehli olan insanlara nakletmeyi Rabbim bize nasip etsin inşallah. Mukaddimeyi şimdi geçiyoruz. Kitaba gireceğiz inşallah. Usulü sünne olarak şimdi kalalım. değil mi? Ne kadar oldu? Burada kalalım inşallah. Bir dahaki dersimizden Bismillah deriz. Allah'ın izniyle başlarız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu akhir davanenel la